Bazı rüyam görüyordum diyor. Çünkü saravsulakta muhattif olarak geçitmiş gafin hadisi elde edemiş. Böyle hep tarafı ulema diktatını Allah sefasından hain etsin. <gülüyor> Onunla yapamadım, gönderdim zahşa diyor. Zahşa baktım diyor. Allah, ah, Allah, ah, Allah, ah, Allah, ah, Allah, ah, Allah, ah, diyor diyor. yetiştiremedim, gazimi uçurdum oraya diyor sa gün oldu çaplıya da diyor onu da bırakayım bana başka da bakayım o yere yine dökem diyor bir alem var hem yani, o diyor taksi kediyor yine dökülüyor. baktım onun içinde mi diyor imanı bulana gelmiş diye antelhadi antelha <gülüyor> antelhadi antelha dişelhadi diyor mu bunu dinlediyor bunu ne abor diyor Bak kulağına iman gelenler böyle oluyor. Bizim kulağımızda, dinlerimizdeki razı gibi dinlemekle, rızdaki kavuşunca dinlemekle, male yani dinlemekle geçiyorsa, iman kısır azaltma kulağına ara gelmemişler. Orada iman, akıl, kelim, sabır, sanaa, seversu, sevabı, erkanı devletli kitabdan kuruluyorsa, her şubeye emir, her şubeye emir, emri fil mağlup diye yani iler gelir. Dâline filayete, göz filayetine, ev filayetine bilirsin. Elime yani haram diyor, tam aklında yapıyorsa, içerideki de bu şeytan oluyor o zaman. Elim yani dile yapamıyorsa, Allah'tan korkuyor, fikirmeye başlıyorsa, korkma içerideki imani kâhî oluyor gelmeye gelmeye geleceksin gözün elin sınırına namusuna doğru akıyorsa içinde bu sıra bakma başvekili, netli emmare değişti gün onu şeytan oturuyor yok, gözün bakınca onun muhafazayla bakıyor onun namusu muhafazayla bakıyorsa acıyor Allah o elinde elimde koyma yarattığım için namusunu cınlatmadığı gözünü alıp geliyorsa değil oluyorsa yani inan iman gibi iman dilletmiş, tutmuş, minimalı oturuyor baş yetkili olan akılda yanını almış oradaki hidir hazır kanaat ile suldu nebe bakanlar olarak o fırsat idare ediyorlarmış olsa anla bir şey olmazdı yarı yarıya değişiyordu. Bazı bu gibi oluyor, bazılar böyle oluyor. Bazı harama bakıyor, bazı Allah'ın kudretine bakıyor. Öyleyse, Kıbrıs'a benziyor, Mataryas'a oturuyor bir tarafında, bir tarafında da Bilmem, oturduysa, 13.000'in hazırında değil, bir tarafı da İhtap herhalde. Yani, uylatamamışlar. Kendine geçmemiş daha buranın salahiyeti, hakkı zatı için, katı büyük müstav, hadiyet hadiyeti, o, aziz azizları, ihtiyat, min ve min hâca, -azmî. Taniyem, tarifan, oldu. Göre, manasını, o, bu her şeyin Allah'ın evlatları, her şeyin isyad esası Allah'tır. Yani, bizim her şeyimiz Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Allah'ın evlatlarıyız. Cazet namazda bu ayet gelirler. Biz oradan gördüm. Mansuru Fatimana olmuştur. Yani gelen siyah sahnen tarıda. İman bir tek. İman bir. Şeytanla düşmanı, nefisler düşmanı. İki kesek, bir başa gela olduğundan, Rabı saya devam ettiler. Ki keşi Allah'a el dilese yetmiş ya ısrar diyince yetişece bir kutlu cihan'a ısrar ettiler de içtik daş, içtik etrettiği baka, gelâ olmasın şeytanın karşısına kutlu cihan ısrar edildi. Tarikat böyle vâcik oldu. Allah sünneti ruhaniyelerinden üzeri ayırma yarabbim. Çok muhterem kardeşlerim. Her insan bir yerliğe tabu olmayı arzı eder ve arzı edip tabu olan kimseleri zannediyor mesrapları. <gülüyor> Bu meclis, mecliste söz söylemeye hayal ederim ama öyle mecliste bir daha elime yetmez ki konuşabilirim. Hep istedatlı insanlar gelmişler. Bizim mağaza çoktan geri taklanmış, efendim yoksullar tutmuş, görülecekler yürüyüştü. Müşteriler doldu şimdi, hem biri bir şey istiyor, kimisi kadife istiyor, kimisi altın istiyor, kimisi ahde, hem biri bir şey istiyor, elbette bir durmadan konuşmayı arzu eder burada. her hal Allah'ın hazineti olur, kendi mutfeler o kalbe. Kendinden girdiği zaman herhal gurur o kalbe. Onun için bugün değerler çok, hakkı zaten için lazım gelen şeyleri konuşmaya gayret edelim. Allah'ımız muvaffak, bilhayretin insanları. İnsan varlığı ediyor. İnsan buna diyor ki, sen beş vakit namazda kaza et ve istifar oku. İstifar oku, borcunun kazası varsa yap, hukuk-i bak varsa alarla, kendine bir mübat deme ders olarak kabul et bunu bu derslerin. Dersi alman için çalışır. Bunca da çalışır. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Vardım. Diyor ki işte. şimdi diyor, bir istihara hakkın var. Yedi gün yatmak lazım. Aşam sonra bu süredersin. Ökür abdestiyle bir kere tatlılar namaz lazım. Namazdan sonra başın, gül bakıya, ayağın, gül doya, azıca yatın gibi, tarafına, gübleye karşı, hepsi hukukat için istihara sinmettir. Bunu yaparsın. 7.10'i yapar ve numrağı atar. Çünkü 1.10'i yap, 2.10'i yap, 2.10'i huzura. E o, o huzura iletmezsen onun şöbeleri olan Dil Efendi'ye ilet Aynı O da aynı dersi verir. O da aynı destekleri verir. 4.10'e ne kadar elektrik varsa, fabrika şimdi Gonya'da ne kadar elektrik ıı, yarıyorsa onun ıı, onun saldırtası tettir. Der kendi içinden daha güzel yananlar var. Yani kendi içindedir. Yanandan daha teşkilatlı haracelerine dağılır. Güzel güzel yananlar var. Biz bazı ağzımı kalpinin, cennetine her memlekete bir dilek O dileklerin çekiliğinde evine taktın ıı, mı hürmetini kıyaslıyor zaman sırfadan yanan. O yüzden sabr et, burbanın bir tanesi onun -bi diyor? O var, sabr ya muhatap insan, sabr o zaman o bir seriyanın altında değil mi? O seriyanık yani onu harcadan, bu ailesi, o kişi yoksa nasıl eris afaması söylüyor? Acı alınamaz mı söylüyor? Adet şimdi ya ham diyor, istiyor. Cehennemde yanır mı? Nasıl yanmaz? İmanı simeni açarım. Hep iki yanır Cehennemde. Ancak iman şakındandır onun. İman şakındandır. Onun aslında hiçbir bir hissat elvetmedi. Zekası çok bolu saye. Günlük neden varsa bir şey yapamaz iman. Yeni bu yüzden Allah azdır. Cehennemde saptırma. Hiç hiç kimse şu defilde Yani ben hafızım için anıl yapamaz. Neyse, hiç kest veriyorsa, dili başlar e, senin kesti gibi gelmiyor. Ama, evet, evet, hiç konuştuğu duyulmaz. Halit'in cücleral okuluyorsa, Şuradan, efendim, süveli, ecneziye'de daha cücler koymuşlar, soyuklarınız sözü alıyor. Hepin bir ayıcı hiç de gitmiyor. Bir de açıkla Onu halk eden, Halit'in cücleral var okulu halkeden, niye de açıkla gitsin. Yani bir hafızı koy bakalım, hafızın altı altı alıp gelmeyeyle ne bir şey mi var burada var? Onun üstünde bir bir var. Gözün dede dedeyi kadar kara. Bunun üzerine şerit mi, altı mı, altı altı, altı, altı ayet hafız mı? Daha bilmiyormuş seni. Hiçbir mi daha bilmiyormuş? İşte o hafızı. Başının hançerindedir. Durup tam bir maniyi geriden Kur'an'ı tarutsun. O kahun sahayı düsen yer ama bu sureyi tutacak doğru de desem o bu. Gelim lağız. Senin pırpır pırpır başına ayağını da kesilmez. Hepsinin başı, hepsinin başı Allah'ın kuliyetindendir. Bunu evvelden mi koyuyor? Bunu koyuşturanlar hepsinin zileyi ala kayıyor. Havye kat. Evvelden gelenlerin Okumuş diye bunu söyleyin diye hazırlanmış işleyin bu. Kapımızın lutsudur, o tilden başlıyor diye size geliyor. bir akıla, esher veriyoruz. Bir... <gülüyor> Altyazı M.K. Altyazı Kelimesiyle cümlemize asimeler, seyir, <gülüyor> Kardeşlerimizden da siz buraya zorla sokulmak istiyorsanız, bizi çekiyor, başka tarafı konuşturuyoruz. Bu hafife bir kendimize biz arzu eden insanların yerlerinden konuşalım. Neyse de algı dünyayı zaman dersindeki müctinatı bilsin ama Amar içimizde kalbiye akliğin anlar gelmiş. Şuradan da konuşsa, şuradan da kalbiye o yandan çekiyoruz, bu yandan çekiyoruz, konuşamıyoruz Sizi bırakın diyelim gel biz bir yerden oradan konuşalım. Dersini ihtikarlar kazan kısla bir bizler bir gün o halife mi, let değiştiren insan mı, ee, hiç kimse halife olarak kendine veremez. Çünkü halife demek, halife demek, hadis Hanı Efendi, arkadaşlarını temsil etmek. Ona temsil bir insan görebiliyor musun, bu halife olsun, ancak let değiştirebiliyor böyle. Başka bir şey yapamıyoruz. Hiç kimse imtada imkanınız olmuyor, anca o, diye birisinin rüyasına giriyor bize gönderiyor diyor ki evrenle dünyanın kendisi yeterli diyor, diyor. yapan da o. Yani. Onu yapıyor. Allah'ın kudreti yapıyor. Allah'ın kudreti yapıyor. Yani isim-i maresya dinemiş ta. Ben şu ortada 240 <gülüyor> can verirken, can verirken ikisinin tekaratına da yetişemem, hiçbir tavil olamaz. Mutlaka <gülüyor> mutlaka etmeyeceğiz. Gazize, şu ağına yetişemezsem hiçbir kâhid olamaz. Gazize mutlaka şu ağında üstündeyiz. Nasıl gösteriyor efendim? Burada, ortada geldi. Maalesef, ikisinin de alakalı bizim Gazı köyünden Ramazan Amca vefat ediyor geçen. Başımda birçok arkadaşlar var. Can kurguma yaklaşmışlar. Böyle toplanıyor şekil çekin, efendimler kutlar geliyor, şekil Çekinler diyor, diyor efendim, Eşhedü Allah'a ilahe eşhedü Allah'a ve Eşhedü Muhammed'e, ve Bunu ben böyle olarak kabul ederim, meşhuruna koyarım. Yani sizin aklınızda çıkınmanın için başka faizeler bir bunu söyleyelim. Halide sizlere o mutlu onun surasında iki melaikeye emrediyor, aynı surlarda dönüyor mu? Gidin, Efendinin evlatları diyor diyor, şeytana, şeytan müsaadeti olmasın, meleklere vazife diyor Allah, onun namına melekler var diyor, yetişiyor. Şeytana yanılma, etki şehadet olur diyor, vazife şehadet olur Ondan sonra kalbeye gidiyor, kabirde bir her meleklerin geldiği zaman, Rabbul Kedir'in içeri ve nezih'in içeriyle kitabı dediği zaman, eytan huzurunda tam yani tam böyle parmağıyla kendini gösteriyor o zaman Rabbimiz bunu fokuz bu haline yahut onun namına bir melai ismini zikrederek Rabbim Allah Resulü Muhammed yıldan geiy bulmaktı haber ver haber ver mutluyor. Bunu istazu ağzından dinlemelerinde kulağıma gelir o zaman. Yani dedi ki bir gün Nakşı tarihindeki hastanın biri de, Hazreti Yedik'ten sonra oradaki ruhla müşrünün alakası. Onu ses tek tekmiri sürük edip, devliyayı da de ne kadar çalışacak ve evliya edecek. Nakşı geldi Hazretleri, ve Muhammed İbni Muhammed Baharik'in Nakşı geldiği yeşil Bukhari Fosya. Şirzahul Aziz Hazretleri 3 şey istedi, Allah'tan 3'ünü de kabul etti Hedef işaretinde ne var ya 1'si de buyurdu onun Yani ahirete ihtihal eden Evlatların kamil olmadığı diyorlar Hadirlerinde onları Yeri olarak yetiştirilir Ya Rabbi Halifatın kıyamete kadar Bati olsun Ya Rabbi Sen vefat ettiği zaman Halifatın vefat ettiği zaman Evrasındaki bu kadar İzgile sefahatları satınsın Yarabbi, bütününe kabul etsin kabul etsin diyor. <gülüyor> Efendimiz, Üzat Hacı Efendi'nin elinde olduğunu zannediyorum. Şu Efendimiz'in patlatları sizi, Hacı Eflat Efendimiz gitti, şimdi de yanındaydın, biraz daha Dışarıda olduğu halde halden kabile, urahabayla sayısının nefaitleri değiştirerek urahabaya bundan sonra zelî mertebesine çıkardı. Ben şahitliydi efendim. Ve tetteki olan bir müşkid ruhu böyle işar ederse ruh ruhu nasıl işar etmez? Yani ruh, ruhu nasıl işar Allah sefahatlarını nail etti. Şimdi, istikara tamam oldu diyetine aldı. Ne, ne efendim ders olarak? Ne, 110 bin şey istiğfar dediler. 110 bin La ilahe illallah, emnen zülhakkul zekim. 110 bin salli ala yasihimle Muhammed'in ve ala aliyyotu efendim, Ayet el-Kürtün ediler. Elhamd ediler, Ayet el ''İnna atıyla, icaze, üç ihlas, felaf-ı nası, salakallahu azim, fatiha'' edildiler. Bunu şaharla yapmayı emrettiler. Baban manazından sonra yapacak olursa, yeter de orucunu tutmayıp da sonrası tutmanın arasında, orucu vaktinde tutmayla onun haricinde tutmanın arasında ne kadar fazilet varsa, şaparla, geç okumayla güneş geldikten sonra okumanın arasında bu kadar saklar. Anladınız mı? Yani geç olur, günlük kadar da cahit. Yani olur. Lakin kaharla, haletiz ülkeler diyor görüntüyle yeryüzündeki insanlara istiyofan eden yok mu? Zünahını afiyetin. Rıfıktan zungalan yok mu? Rıfık ''Ağızı giden, siyirazı illahi deyip yok mu gönderin?'' diyor. Hacı takıları açıp Bütün ürvan taklidesine kadarsa, hepsi o zamanda boyun bütüş. Beraber de okuyorlar. Fehimleri de beraber geliyor. Sen yani yatağı da göbeğine günde yüzene kadar durur. Ondan sonra ben karıdaktayım diye sokuyum diyorsan, bu sana bir fayda sen. senin yedet etmez ve edemez. İstaz birisi diyor, evanım, ya gün diyor, evvel çalışırız için çalışmıyor şart diyor. diyor. 24 saat, 7, 12 saat uzun, 7 saati huzurla gider de, 5 saati huzurlu giderse, o çarkı, o su gönderir, defa ise unut etmeye başlar. Yok, 5 saat huzurlu getse de, 7 saat kuzu düzeltse kalbimizden birbiri beklemeyin kalbimiz çekmez bu zaman diyor efendi, şimdi biz de harik etmeyle resul olduğumuz için herkesi ayrı ayrı konuşuyoruz ondan da efendiden alıp yine efendinin sözünü sizlere bahsediyoruz Allah kabul etsin onlarla şimdi Gert'i okudu adamı Fatiha dedi Allah'ın salıyla elhamı okuyor, Hakul olan en cümlesli vakit, evlelem icat, ekrep mahlukat, tefih ulusat, Hazret-i Muhammed'in Efendimiz'in ruhuna, âline, abhavına tuttuğunca Avdon Efendimiz'den, hazret Efendimiz kadar gelen İran-i İbram ahirete ihtihal İran-i İbram ruhuna bir ammli olarak gönderiyor. Gönderdikten sonra vazife yeni geliyor. Bu onlara, onların ruhaniyetini seninle alakalandırmanı için oluyor. Tekbana evet, yeni başlıyor. Ölüm <gülüyor> rahatsız yapacaksın. Rahatsızın benim ölüm <gülüyor> Yine <gülüyor> Öleceğiz yarattı. Bu binalardan, bu varlıktan, bu devletten, bu devletten, bu devletten ayrılacağım yarattı. Bu keder değil, çünkü Alemli Erbaktan ana kubasına nafledim, babamın kurdunneydi, babamın oradan anneme nafledim. Orada alızağlarım tamam oldu, dokuz ay, dokuz günü, dokuz saat, yavuz Yani normal olarak hepimiz dokuz ay, dokuz günü, saat böyle geliyor. O zaman alızağlarım tamam oluyor, çıkıyor altından eğer bir yerin noktan çıktıysa, şu kulağa yoksa, ya bu kulağı icra etmenin ihtiyanı yok. Şimdi kulak durduysa kulak durduysa. Büyük bir söyleyen insan ararsın. Hiçbir doktor ahaz olan şeyi oluşturamaz. Çünkü o basında orada <gülüyor> cevabı. Bakma geriye döndüysen hiç kimse dönmez. Yani dönemez. Sanki ya oradaki kendiyi, bebeğin emri sarı suyu Diyelim bir kadara nişte sen istitra Sen yani istitra eder, bir daha buraya yok. Masraları teman çıkacak. ama teman çıkmışsa, çıkmışlık var ise bu imkanı yok. Bu dünyadan da ahirete nakledeceksin. Burada arıza olan imanın şansı Allah'ın melaiketi ya... ve tutu gibi ve rutsu ve bil ve bil kaderi haydiyi ve serdiği teala ve bazı bademle öp hakkun eşhedü Allah'a iddallah muhammede burada getirmeden imanın şansını getirmeden öldümse bir de haklar bir de imanlı olmanın hiç incamdır. yok yani hiç yok Burada ille imanlı gideceksin. Ardaların tamam olacak. Bunu tamam edemediğin zaman büyürsün. Allah tamam etsin. İnşallah. Öyle olunca bu dünyadan ayrılmak artık bir saygı değil. Buradan ahirete imanlı ayrılmak. Yani iman nasıl olacak mı, olmayacak mı diyeceksin. biz ki kederle dünya muhabbetini hastalıklarını, çılgıcı ölümü çok sıkıyorum duyuyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu deste çok bir arkadaşlar. İlce gününün tefekkürü iyi olmadığı zaman buraya zavıca girmez, sürt girmez kim girmez. Çünkü sür çıkar elgari den kahvecen bir eda. Tadişah olmaz deraya hana mamur olmadan o yalan devayı elkortaya koplılayı temiz geçtiğinin evini dost gelince kondurmaya o dostum oraya konması için buranın temiz bunun da tahdidi bunun temizlenmesi ölümü tefekkürle olacak Bir. ölümden geçtiği öldü inşallah kimlerimize iman nasıl olacak Allah insanı şahiden insan. ayırma evet. şimdi öldüğün zaman kabile gireceksin kabirin darlığı kalbi değil o da yeter o da geçer. Onun zınganlığı kaybı gelir, o da geçer. Oranın en soru kaybısı, iki melek gelir çınarlar gibi, gözleri yalvurdar kimşaklar gibi, bir sual pıran yurtdurlar gibi, dünya döner, bütün halen kan olur, ünter gelir, çok bir lav olur. Buraya sualı bile bile tepinin cevabı kaybısınız düşünürken, düşünürken buraya derd edeceksin, gibi, radianın gerdinde yara olduğu gibi, evrenliğe insan kılamadığı gibi, buraya yara edeceksin, bu cihazı inmeyeceksin, dünya muhabbeti kalmayacaksın. Alırsa ne olur? O ya, bir de, bir de haskı yedir. En iyi günahın dünya muhabbetten doğar onun için dünya muhabbetini ancak onunla tehlil edip çıkaracaksın. Daha bununla kalacak. Yok, kabirden kalktın şimdi kaldırıyorlar. Odada durma, bakacaksın, gideceksin. Yolcusun, nereye gidiyorsun? Mahkemi yerine. Kabirden kalkan on güt suratta kalkar, ben canlılar bile yazar. Kabirden on gülü kalkar insan gibi maymun suyu batında el aman. Yani on <Gülüyor> on dört, on dört, on dört, on on dört, tanesi hayvan suğlasınlar. Senimi hiç getiremiyorum, şim gardaşımla barışamayın, yere suğlasınlar. Kamansın hiç soymayın, sarıyla suğlasınlar. Din gardaşlarını inciriyorsun, yılanakla suğlasınlar. Kocana çenkiliyorsun, babana çenkiliyorsun, bakıcağı kıyıyorsun, her birine bir surat yeriliyor, surat yeriliyor hayvan suratından, Allah bilirmesin kurban arasınlar. İmallı olanların da anlıları ayın 14'ü gibi parlar, Allah öyle bakanlardan çıkıyor. Bunu verin gelin, gelin düşünürsün, makşar yerine geçersin. Makşar yerine varsın mı? Cefterler mi ediliyor şimdi? Hayde devam cefterin, lakin anlıklarından gelecek. İçinde ne yazılır? Her şey yazılır. ''Ohh'' dediğinde yazılır, ''Türk'' dediğinde yazılır, ''Vah'' dediğinde yazılır. Her şey yazılır. Niye bilin bunu? Neyin için ''Ohh'' denir? Neyin için? Zatıra düştü, işte, hafim olmalı. kızı Kıvı takata de Birkaç, birkaç, elhamdülillah edin, 30 seneli tevbeler. Allah kabul etsin, <gülüyor> bilmez. Neyin için yarısı bazı da ateş düştürler, hep yandı senin tükenin yanmadığı elhamdülillah demişti. Söyler, yandığına razı olmuş gibi olmuş. Hâkin kendi tükenin gayrmış gibi olduğundan elhamdülillah dediğinin günahına o suç tükenini sevdilermişti. mesela onlara iştirak edildiği tükeni pıkaralara yağma ettik ona. Gelip gidanz derip kalmasın diye fakirler arasına dağıt. Dağıtsın ama kendinden yoksun evet. Allah tövbe edenleri yoksul. sağdan gelir, soldan gelir, arzdan geliriz, bekleme. Bunu da böyle şey. düşün. sonra huzura yetiş. Huzura adalet bulunur. Cevap günah tersidir. Acı ve günahın mı alır geleceği bula, sevabın mı alır geleceği? İzhanın tanrında iki cihan güneşi Muhammed mutlaka oturur. Dağsını temel şeytan sonunda bekliyor, bekliyor. günahı alıp geldimler, sebağını barar daralıyor, malum. Şeytan kesleniyor, böyle bir zayıbı eder. Bunu da böyle dinledikten sonra, Ferih-i Ulkiz Yenler ve Ferih-i Ulkiz bütün insan kim fırtaya ayrılıyor, birisi cennet fırtası, birisi cehennem fırtası, birisi Muhammed, peygamberler fırtası, birisi seytan fırtası. <gülüyor> ya Rabbi, yani seytan fırtasından mı edeceksin, seytan fırtasından yoksa Sultan-ı Enbiya, Muhammed-i Mustafa, sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem, in. bilenmediğimiz cehkilerimizmiş bunlar. Böyle diyelim bunu da düşüneceğiz, ondan sonra Salıfay'ı düşüne geçeceğiz. Salıfay'ı çoklarının, çok, çok, çok tatilin, müddin olamadığı yönünce girilmeyi inkar ettikleri Her şeye inandılar, öyle tepkidilmezler, dağdır dağdır dağdır. Gözüklük kemik, düş Peygamberimiz'e ya Rabbe ya Nebi Aleyhisselam Sen et ya halka fu zalen en dediği Allah cevap verdi. Bu insanların sulu ve rasıyı yapıştıramadığını der. Hocam bu da mı insanız yani? Nedir? Bundan istiyorlar üstadım diye. Burayı bir yapıştırmaya çalışalım inşallah. Rabbı efendim kumşidik hamile olur hafıta, yalınırız, o da muhakkak bir zaman olur. Dinleyelim, ayet-i cedileleri dinleyelim, Es-Sâvâlu Sûrlâh, Es-Sâ'ed-i Bîlâh, İllâh, şunları, şunları, şunları, notlarını görüyoruz. gelir ya, saadetimle olun diyor, harika siz Hayatı i yukarıdan gelir ya, ben sözlüğü gibi söylüyorum, ''Vettevûhî sivriyet ile'' ''Lâ izz-i ezz-i e-menn-i tâbullah'' Ey şeref-i şeref olan kulların, Allah'tan korkun, vesiyle iktihar edin, dünyanın hırzına, nasıl vesiyle hazırlıyoruz, mağazı açıyorsunuz, anahtınız var, ne emniyetiniz var, İzlediğiniz var, doktorluğunuz var, hocalıyınız var, lağzınız var, hırsızlığınız var, efendim çamakınız var, araba yaparsınız, siz biriniz rızkı bir, rüzga, bir yaptınız ya, Allah'ın sinirdan cihaziyetine de bir yetkide